La yusalu <gülüyor> بِوَجْهِ اللّٰهِ اِلَّا الْجَنَّةِ Allah'ın, biliyorsunuz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde zikretmiş olduğu sıfatları var, isimleri var ve sıfatları var. Biz Allah-u Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını ancak bu iki kaynak aracılığıyla ne yapabiliyoruz Biliyoruz. Ve allah Teala'yı da bu iki kaynak aracılığıyla tanıyabiliyoruz. Yani filozofların, kelamcıların iddia ettiği gibi Allahu Teala'yı aklımızın gereğiyle ne yapmıyoruz? Tanımaya çalışmıyoruz. Çünkü allah Teala kendisini bu insanlığa göndermiş olduğu kitaplarla ve özellikle göndermiş olduğu tahrip olmayan son kitabıyla tanıtmış. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla tanıtmış. allah Teala'nın sıfatları ve isimleriyle alakalı biz daha önce geniş dersler yapmıştık. Akidetul Vasıtiye bununla ilgili çok önemli bir kitaptı. Ne demiştik? İlim, ehli Sünnet ve Cemaat allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla alakalı İsim ve sıfatlarıyla alakalı şöyle inanır. allah Teala'nın isim ve sıfatlarına Kur'an-ı Kerim ve sünnette geldiği şekilde kabul eder. Ona o şekilde iman eder. Bu sıfatları ispat etmekle birlikte bu sıfatları mahlukatın sıfatlarına ne yapmaz? Benzetmez. Çünkü yaratanla yaratıcı bir olmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki şey, Allah-u Teala'nın bir misli, bir benzeri yoktur. yoktur. O, basir, o iştendir, görendir. Ve bunları olduğu gibi kabul eder, iman ederiz. Bu sıfatlardan bir tanesi de arkadaşlar Allah-u Teala'nın hangi sıfatıdır? Yüz sıfatıdır. allah Teala'nın kendine layık, nasıllığını bilmediğimiz bir yüz sıfatı vardır, onun yüzü vardır. Yani biz insanlar arasında bile bakıyoruz, burada bir sürü arkadaşımız var. Her birinin suratı diğerinden yüzü, her birinin yüzü, suratı birbirinden farklı değil mi arkadaşlar? Yani hiç kimse kimseye benzemiyor. Herkesin iki tane gözü var bakın. Herkesin iki tane kaşı var. İşte bakıyorsunuz saçlar, kulaklar, ağız, dudaklar. Ama herkes burada 20 kişi varsa, 30 kişi varsa herkesin yüzü birbirinden farklı. Yani Bizim için bu böyleyken Allah-u Teala'nın yüzünün bizim yüzlerimize benzememesi nedir? Hayli hayli böyledir. Bizler diyemeyiz. Allah-u Teala'nın yüzü var. Evet var. O halde allah Teala'nın yüzü insanların yüzüne benzer. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Nasıl insanların birbirine yüzü benzemiyorsa Allah-u Teala'nın da bu sıfatı insanların insanlarınkisine ne yapmaz? Benzemez. Kim benzetirse ne yapmış olur? Küfre düşmüş olur. Aramızda allah Teala'yı gören olmadığı için allah Teala'yı ne yapamayız? Bu sıfatlarını, bu isimlerini, keyfiyetini anlayamayız. Aklımızda bunlara böyle bir keyfiyet nasıllık biçemeyiz. Evet allah Teala'nın yüzü var ama kimse şunu düşünmesin. Acaba nasıl bir yüz? Şekli nasıl? Hangi keyfiyette? Diye böyle bir rehme, böyle bir çabaya girdiğimiz zaman ne yapmış oluruz? Yanılmış oluruz. Çünkü bugün için bizim bunu aklımızın anlaması, kapasitesi alması mümkün değil. allah Teala buna hazır yaratmamış bizleri. Bu da imtihanın bir sırrı. Gayba imanın bir sırrı. Öyle değil mi? Müslüman olmak zaten teslim olmak. Ama Allah-u Teala'nın bu nimetini, yüzüne bakma nimetini ne yapacağız? allah Teala bizlere nasip eylesin cennete girmeyi. Cennette allah Teala ne yapacak? Kendini, yüzünü cennettekilere gösterecek. Ve orada insanlara verilen en büyük nimet bu nimet olacak. İşte müellif bu mapta bizlere Allah-u Teala'nın yüzü anılarak, yüzü zikredilerek ancak Allah'u u Teala'nın cennetinin istenilmesi gerekliliğini söylüyor. Çünkü allah Teala'nın yüz sıfatı zatına işaret ediyor. Allah-u yüzü çok değerlidir, şereflidir. Ancak onunla şerefli olan, değerli olan, en değerli olan şey istenir. O da nedir? C Cennet. O da cennettir. <gülüyor> Müellif burada bize bir hadis dikletmiş. Bu hadis e, ilim ehli tarafından bazıları tarafından zayıf görürse de bazıları tarafından hasen olarak görülmüş. Buradan anlaşılması gereken konu şu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu zikirden hadiste şöyle buyuruyor. La yus'elu bi vecihillah illel cenne. Allahu Teala'nın yüzüyle, yüzü anılarak ancak ne yapabilir Allahu Teala'nın cenneti istenebilir. Belki arkadaşlar hatırlarlar. Dua ederken doğada tevessülün meşru olan, caiz olan tevessülün üç tane şekli var, sureti var. Bunlardan bir tanesi de allah Teala'nın isim ve sıfatlarını zikrederek tevessülde bulunmak. Allah'ım sen rahmansın, bana rahmet et. Ne yaptık? allah Teala'nın rahman sıfatıyla rahmet tevessülünde bulunduk. İşte yüzünü de anarak Allah'ım Allah'ın Allahümme bi vecihik. Allah'ım senin yüzün ne? Senden istiyorum. Yüz sıfatını zikrederek... O değerli sıfatını, şerefli sıfatını zikrederek istiyorum senden. Ne istiyorum? Cennet istiyorum. Yahut cehennemden beni uzak eylemeni istiyorum, uzak tutmanı istiyorum da diyebiliriz. Çünkü cehennemden uzak uzak olmayı istemek neyi gerektirir? Cenneti, Cenneti gerektirir. Bunu da ne yapabiliriz? Zikredebiliriz. Hatta İmam Bukhari'nin Rahimahullah'ın rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor Cabir radiyallahu anh Enam suresi 65. ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e indirildiğinde Peygamber Aleyhissatu aleyhi vesselam bu ayetin şiddetinden bu ayetin ona ve ümmetine getirmiş olduğu tehdidin <gülüyor> ağırlığından dolayı hemen Allah Resulü Aleyhissatu vesselam kulluğun bir göstergesi olarak Allah'a sığınıyor. Ayette Allah Teala buyuruyor ki: "Kul huvel kadir ala an yeb'as aleikum azaben min fawqikum." Ey Muhammed de ki o Allah ki sizlerin üzerinizden, sizlerin yukarınızdan, sizlerin başınıza ne yapabilir? Ne yapmaya kadirdir? Azim. Bir azap göndermeye kadirdir. Yani Allah-u Peygamberle böyle de hitam etmiş. E, Peygamber aleyhissalatü vesselam bakıyorsunuz insanlığın efendisi hemen diyor ki, Cabir radıyallahu anh naklediyor, bu ayet hemen inince aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. E'udu bi rejfik. Allah'ım senin yüzünü anarak, senin yüzünü zikrederek sana sığınırım. Yani hemen korkuyor aleyhissalatü vesselam allah Teala'ya sığınır. Çünkü kulluk vazifesi bunu gerektirir. Başa bir musibet bir sıkıntı geldiğinde kime sığınılması gerekiyor? allah Teala'ya. Bugünkü o görmüş olduğumuz sapıkların yaptığı, kitaplarına yazdığı, sohbet halkalarında ses kayıtlarını duyduğumuz, o insanların yaptığı gibi başa bir bela geldiğinde yetiş ya kim edilmeyeceğini, en güzel örneğini kimde görüyoruz? Mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde görüyoruz. Ayetin devamında allah Teala diyor ki اَوْ tahti تَحْتِ Ve Allah, o Allah ki ayaklarınızın altından size azap göndermeye kadirdir. Bakın Allah-u Teala tehdit ediyor insanları. Aleyhissalatu vesselam ile devamında diyor ki قَالَ e bi بِهَشِكُ Allah'ım senin yüzünü anarak sana sevinirim sonu haline bağlar. او يلبسكم او يلبسكم شيئا او يلبسكم شيئا. Ya Allah Teala sizleri ne yapmaya kadirdir? Örüp biçip paramparça yapmaya, gruplara ayırmaya kadirdir. Ve yuzika ba'dakum ba'se Ve Birbirinize birbirinize birbirinizin hımcını tattırmaya kadirdir. Yani birbirinizi cemaatlere bölerek, gruplara bölerek aranızda birbirinize hınç ve intikam ve yani azap çektirmeye kadirdir. Birbirinize eziyet verdirebilir allah Teala kendi ellerinizde. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu üzerine diyor ki Hâdâ ehven. Hâdâ ehven. Bu daha nedir? Diğerlerine göre daha ehven, daha hafif. Bu da ağır, bu da kötü bir şey ama diğerlerine göre daha ağır. Şahit bölümü, konunun ilgili bölümü Nebi aleyhissalatü vesselam bu hadislerde ne yapıyor? Allah'ın yüzünü anarak Azaptan Allah'a sığınıyor, Allah taraya azaptan e, sığınıyor. bihamdik, la ilahe illa ve